Bugün Bakara suresinin 213. ayetine kaldığımız yerden devam edeceğiz ve 214. ayetin meal ve tefsirini aktaracağız. Hz. Muhammed pek çok bakımdan ihtilafa düşmüş ve çözülmüş olan insanlığı yeniden toparlamak, asli fıtratına döndürmek, onları hidayete yöneltmek, doğru inanç ve davranış ilkelerinde birleşmiş, bir tek ümmet haline getirmek için çalışmıştır. Daha önceki bölümde geçen Ey iman Edenler! Hep birden barış, itaat, teslimiyet ve kurtuluş dini İslam'a girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır mealindeki ayette Kur'an'ın insanoğluna asli fıtratını özündeki iyiliği koruma, kötülüğe başkaldırma yolundaki çağrısıdır. Müslüman alimlerin İslam'ı insanlığın fıtri dini ve dolayısıyla Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerin özü ve esası olarak kabul etmeleri de aynı düşünceye dayanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret eden pek çok ayet vardır. Allah Teala… Geçmişte insanoğlunun cehaleti yüzünden ortaya çıkan yanlış inanç ve yaşayış tarzlarını ortadan kaldırmak için peygamberler göndermiş, kitapları indirmiş, bu suretle insanlar yeniden hidayete kavuşmuşlar fakat zamanda kitap indirilen kavimler arasında da ihtilaflar çıkmıştır. Bu ihtilaflar iyi niyete dayalı makul ve meşru anlayış farklarından kaynaklanacağı gibi kötü niyetle de çıkarılmış olabilir. Ayette aralarındaki kıskançlık yüzünden ifadesinden anlaşıldığı üzere ikinci türden ihtilafların kınandığı görülmektedir. Burada kıskançlık kelimesiyle açıklanan bagi, zulüm ve haksızlık gibi daha başka olumsuzlukları da içerir. Buna göre insanlar ilahi kitabın anlamını daha iyi kavrayıp gereğini yerine getirmek için zihinsel çaba gösterirken farklı anlayışlar geliştirip, bazı fikri ve ameli konularda ihtilafa düşebilirler ve buradan mezhep denilen çeşitli anlayış farkları ortaya çıkabilir. Bu, geçmiş dönemlerde olmuştur. Müslümanlar arasında da görülmüş ve görülmektedir. Fakat tartışmaların asıl sebebi, gerçeği bulmak ve gereğince amel etmek gibi samimi bir arayış olmayıp da kıskançlık, haksızlık, düşmanlık, öfke ve kin gibi ahlak dışı etkenler olursa, bunların ortaya çıkardığı ihtilaf, dinin temel ilkelerini sarsacak, yozlaştıracak ve onu zararlı bir kurum haline getirecek boyutlara kadar varabilir. Bu da, hem dini hem de toplumsal bakımdan fitneler doğuracağı için, ki tarihte bunun örneklerine çokça rastlanmaktadır, ayette özellikle bu şekilde ihtilaflara dikkat çekilmiş, ardından da, Müslümanlar kastedilerek sonra Allah izniyle o geçmişteki kavimlerin hakkında ayrılığa düştükleri gerçeği müminlere gösterdi buyrulmuştur. Şu halde insanlar kıskançlık, haksızlık, kin ve öfke gibi olumsuz duyguların esiri olarak ihtilafa düşüp haktan sapmışlar. Sonunda Yüce Allah onları yeniden Hakk'a döndürmek üzere İslam dinini göndermiş, Kur'an'ı indirmiş, izni ve iradesiyle bu dine inananları bütün dinlerin özü olan Hakk'a ulaştırmış sırat-ı müstakime kavuşturmuştur. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar Öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyaz ettiler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. İslam'ın başlangıç yıllarında inkarcıların baskılarından bunalan müminleri hem teselli etmek hem de uyarmak maksadıyla indiği rivayet edilen bu ayette müminlere... Nihai başarının iyilikler uğrunda gösterilecek özverilere bağlı olduğu şeklindeki ilahi yasa hatırlatılmaktadır. Bir önceki ayette Allah Teala'nın müminlere hakkı gösterdiği, bildirdiği, onları sırat-ı müstakime yönelttiği belirtilmişti. Fakat bu işin başlangıcıdır. Geçmişteki ümmetlerden bazıları nefislerinin kıskançlık, kin ve benzeri olumsuz duygularına kapılarak kutsal kitapları, ve dolayısıyla dinleri konusunda derin ihtilaflara düşüp dalalete saptıkları gibi bazıları da yoksulluk ve sıkıntılarla denenmişler, sonuna kadar imanlarında sebat edenler, Allah'ın yardımının geleceği konusunda ümitlerini yitirmeyenler, gösterdikleri sabır ve dayanıklılıkla hem O'nun yardım ve desteğini hem de cennetini kazanmışlardır. Bu Allah'ın bir kanunudur. Şu halde İslam ümmeti de gerektiğinde bu tür sıkıntılardan geçeceklerdir. Nitekim eski peygamberler ve onların ümmetleri gibi Hz. Muhammed ve onun ashabı da imanlarını ve kutsal değerlerini rahatlarının üstünde görmüşler, bu değerleri koruma ve güçlendirme uğruna maddi ve bedensel yararlarını sonuna kadar feda etmeyi göze almışlar, büyük acı ve sıkıntılara katlanmışlardır. Allah'ın rahmetinden asla ümitlerini kesmemişler, aksine Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye sarsılmaz bir imanla onu bekleyerek, şartların gerekli kıldığı yöntemlerle mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Bir yoruma göre onlar, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye yakarırken, Allah'ın kendilerini düşmanları karşısında yenilgiye uğratmayacağına inandıkları için muhakkak ki, ''Allah'ın yardımı yakındır.'' diyerek sordukları soruyu yine kendileri cevaplandırmışlar. ''Ya Rabbi, vaadine güvendik dayanıyoruz.'' demişlerdir. Nihayet ormanlık arazinin yağmur bulutlarını çekmesi gibi onların bu büyük imanları, sabır, sebat ve fedakarlıkları da Allah'ın yardım ve desteğini üzerlerine çekmiştir. Böylece hem dünyada zafere ulaşıp Müslümanlıklarını yaşatmışlar, İslam'ı güçlendirmişler, hem de cennete girmeye hak kazanmışlar, hatta içlerinden bazıları daha hayattayken cennetle müjdelenmişlerdir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yüce kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun.